Luka, 17. Bölüm İsa öğrencilerine şöyle dedi. İnsanı günaha düşüren tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline. Böyle bir kişi bu küçüklerden birini günaha düşüreceğine, boynuna bir değirmen taşı geçirilip denize atılsa, kendisi için daha iyi olur. Yaşantınıza dikkat edin. Kardeşiniz günah işlerse onu azarlayın. Tövbe ederse bağışlayın. Günde yedi kez size karşı güne işler ve yedi kez size gelip tövbe ediyorum derse onu bağışlayın. Elçiler Rabbe, imanımızı artır dediler. Rab şöyle dedi. Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa, şu dut ağacına kökünden sökül ve denizin içine dikil dersiniz, o da sözünüzü dinler. Hanginizin çift süren ya da çobanlık eden bir kölesi olur da tarladan dönüşünde ona çabuk gel sofraya otur der, tersine ona yemeğimi hazırla, kuşağını bağla, ben yiyip içerken bana hizmet et, sonra sen yiyip içersin demez mi? Verdiği buyrukları yerine getirdi diye köleye teşekkür eder mi? Siz de böylece, size verilen buyrukların hepsini yerine getirdikten sonra biz değersiz kullarız. Sadece yapmamız gerekeni yaptık, deyin. Yeruşalim'e doğru yoluna devam eden İsa, Samiriye ile Celil arasındaki sınır bölgesinden geçiyordu. Köyün birine girerken, onu cüzamlı on adam karşıladı. Bunlar uzakta durarak, İsa, Efendimiz, halimize acım! diye seslendiler. İsa onları görünce, ''Gidin kahinlere görünün.'' dedi. Adamlar yolda giderken cüzzamdan temizlendiler. Onlardan biri iyileştiğini görünce yüksek sesle Tanrı'yı yücelterek geri döndü. Yüzüstü İsa'nın ayaklarına kapanıp ona teşekkür etti. Bu adam Samiriyeliydi. İsa, ''İyileşenler on kişi değil miydi?'' diye sordu. ''Öbür dokuzu nerede?'' Tanrı'yı yüceltmek için bu yabancıdan başka geri dönen olmadı mı? Sonra adama Ayağa kalk, git dedi. İmanın seni kurtardı. Ferisiler İsa'ya Tanrının egemenliği ne zaman gelecek diye sordular. İsa onlara şöyle yanıt verdi. Tanrının egemenliği göze görünür bir şekilde gelmez. İnsanlar da işte burada ya da işte şurada demeyecekler. Çünkü Tanrı'nın egemenliği aranızdadır. İsa öğrencilerine şöyle dedi. Öyle günler gelecek ki, insanoğlunun günlerinden birini görmeyi özleyeceksiniz ama görmeyeceksiniz. İnsanlar size, işte orada, işte burada diyecekler. Gitmeyin, onların arkasından koşmayın. Şimşek çakıp göğü bir ucundan öbür ucuna dek nasıl aydınlatırsa, İnsanoğlu kendi gününde öyle olacaktır. Ama önce onun çok acı çekmesi ve bu kuşak tarafından reddedilmesi gerekir. Nuh'un günlerinde nasıl olduysa, insanoğlunun günlerinde de öyle olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne dek insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Sonra tufan gelip hepsini yok etti. Lut'un günlerinde de durum aynıydı. İnsanlar yiyip içiyor, alıp satıyor, tohum ekiyor... Ev yapıyorlardı Ama Lut'un Sodom'dan ayrıldığı gün Gökten ateşle kükürt yağdı Ve hepsini yok etti İnsanoğlunun ortaya çıkacağı gün Durum aynı olacaktır O gün damda olan Evdeki eşyalarını almak için aşağı inmesin Tarlada olan da Geri dönmesin Lut'un karısına olanları hatırlayın Canını esirgemek isteyen Onu yitirecek Canını yitiren ise Onu yaşatacaktır Size şunu söyleyeyim. O gece aynı yatakta olan iki kişiden biri alınacak, öbürü bırakılacak. Birlikte buğday öğüten iki kadından biri alınacak, öbürü bırakılacak. Onlar İsa'ya, bu olaylar nerede olacak Rab? diye sordular. O da onlara, leş neredeyse akbabalar da oraya üşüşecek, dedi.